Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Cumanız mübarek olsun. allah Teala Hazretleri nice cumaları mübarek günlere sağlıkla afiyetle eriştirsin. İslam'ı ve Müslümanları aziz kılsın. Kötü insanları, zalimleri, fasıkları, facirleri ıslah etsin. İslahı mümkün olmayanları efendim, kendisi ne edeceğini bilir. Bizi şerlilerin şerrinden korusun. İbn-i Neccar'ın Cerir radıyallahu rivayet ettiği bir hadis-i şerifle sohbetime başlamak istiyorum. Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Ma'min ehadin yekunu fi kavmin yömürü fihim bil maasi yakdiruna ala en yugayyiru alayhi illa esabahu Allahu bi ikabin qabla en yamutu. Sadaka Rasulullah fi ma kâl Bu hadis-i şerif kişi ile toplum ile ilgili. Kişinin toplumla ilişkileriyle ilgili Davranışlar ile ilgili bir hadisi şef. Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyorlar: mamin e Hiçbir kişi yoktur ki yekünü fi kavmin. Bir kavmin içinde, bir topluluğun içinde yer almışlar, bulunuyorlar böyle bir kavmin içinde yer alan bulunan. Hiçbir kişi yoktur ki yamümelü fihim bilmeasi. O kavmin, o topluluğun içinde de isyanlar, günahlar işleniyor. Allah'ın yasaklı efendim e, maasi masiyet kelimesinin çoğulu masiyet de isyan kelimesiyle aynı kökten isyan filan rezinde maslar masiyette masların mimisi ikisi de maslar yani masiyet ve isyan netice itibariyle Allah'ın emrine karşı gelmek dolayısıyla günah demek oluyor isyan demek oluyor ama hani mesela bir takım Bölgelerin, bir takım toplulukların genel yönetime isyan etmesi değil de <gülüyor> kulun Allah'ın emrini tutmayıp Allah'a karşı gelmesi, ona isyan etmesi dolayısıyla günah manasına geliyor. Bir kavmin içinde bir insan ve onların arasında günahları işliyor. Kavmin içinde, kavmin gördüğü, anladığı, bildiği şekilde aldırmadan, pervasız günahları işliyor o kişi. Yaktiru ala en yuğa yiru, Bu günahı işleyen kişiyi de kavim değiştirmeye muhtedir. Yani engellemeye muhtedir. Efendim men edebilirler ama men etmiyorlar. Kişinin o günah işlemesine aldırış etmiyorlar ve durdurmuyorlar günah işlemesini engellemiyorlar. İlla esabahumullah. Allah muhakkak Onlara isabet ettirir. Bir ikabın bir cezasını, belasını onlar, onlara, kavme isabet ettirir. Bir bela, ceza verir. kabla en yemudu, o insanlar dünyadan göçmeden evvel bu belayı çekerler. O kavim o belayı bulur, o cezayı çeker. Şimdi burada mesele şu kavim aslında kötülüğü işlemiyor. Kavim diyelim ki İslami bir toplum. İçlerinde bir adam var gelmiş, uzaktan gelmiş, beleden gelmiş neyse veya aralarından çıkmış bir kişi. Bu bir takım günahlar işliyor. Topluluk istese ona yapma, ayıptır, günahtır. Yanlış yapıyorsun diyebilecek ama demiyor. Aldırmıyorlar. Belki bir kişidir diye önemsemiyorlardır. Veyahut da Günah işlenmesinden herhangi bir tedirginlik duymadıkları için karışmıyorlar. Müsamaha ediyorlar. Hangi sebeple ise engellemiyorlar. Ama engellemek isteseler, yapma deseler, yaptırmayacaklar. Engelleyebilecekler ama engellemiyorlar. O zaman bu kavme, bu engellemeyen insanlara günahı işlemedikleri halde, günahı engellemedikleri, günah işleyeni alı koymadıkları, men etmedikleri için efendim ölmeden evvel bir ilahi cezayı Allah onlara gönderir. Buradan şunu görüyoruz ve pek çok hadis-i şerifler var bu konuda. Bir Müslüman toplumuyla ilgilenir. Toplumun düzeniyle, temizliğiyle, yönetimiyle efendim ilgilenir. Biz dergiler çıkarttığımız zaman tabii e, dergilerimizin efendim dini bilgileri vermek konusunu en önemli konu olarak öne aldı muhakkak. Ama tabii ülkenin çeşitli meseleleriyle karşılaştığımızda <gülüyor> onlara da ait İslam'ın hükmü nedir, Kur'an'ın emri nedir, Peygamber Efendimiz'in o konuda hadis-i şerifler var mıdır, tavsiyesi nasıldır diye fikir yürütüyor ve konuşuyorduk. Bize hasım dergilerden efendim, haftalık, aylık siyasi dergilerden İtiraz geliyordu ya diyorlardı. Sözlü ve yazılı itirazlar, tarizler oluyordu. Yahu siz e, madem e, dinler dindar kişi kişilersiniz, dini derdi çıkartıyorsunuz. Dünya işlerine ne karışıyorsunuz diyorlardı. Bu İslam'ı bilme, bilmediklerinden kaynaklanan bir yanlış itiraz tabii. Çünkü İslam insanın sadece bir yönüyle, sadece efendim, ibadetiyle ilgilenen bir din değil. Yani sadece namaz kılsın. Sadece oruç tutsun, hacca gitsin, efendim, işte ibadet dediğimiz fiilleri, işleri yapsın. Sadece bununla ilgilenen bir din değil. İslam hayata yeni bir görüş getiriyor. Yeni bir yorum getiriyor. Yeni bir hayat tarzı e, teklif ediyor insanlara. Diyor ki, insanların hepsi tarağın dişleri gibi Allah katında eşittir. Ne siyahın beyaza üstünlüğü vardır, ne beyazın siyaha üstünlüğü vardır, ne arabın aceme üstünlüğü vardır, ne acemin Araba üstünlüğü vardır. İnsanlar eşittir. Hazreti Adem'in efendim evlatlarıdır. Hazreti Adem de topraktandır, asılları topraktan. Efendim e, yani hepsi eşittir. Birisi öteksine zulmetmemeli, baskı yapmamalı, hakkını çiğnememeli. İslamın en önde durduğu hususlardan birisi efendim zulmi engellemektir. En çok yapmayın diye söylediği şey zulüm yapmayın der. Zulmü efendim e, nasihat eder, yapmamayı tavsiye eder İslam. Zulüm de insanın her türlü haksızlığıdır. Her türlü haksızlık zulüm dedi. Yani odanın içinde kimse yokken kendi başına hatalı bir iş yapsa bile ikinci bir şahıs yok, ezilen baskı altında kalan yani yanan ikinci bir şans yok. Kişi tek başına odada bir günah işlese bile o gene zalimdir. Kendi nefsine zulmetmiştir. Neden? Kötü kul olduğundan cezasını çekecektir ahirette de kendisini mahvediyordur. Onun için efendim ne oluyor? Ee, zalimin li oluyor. Kendisine karşı zulmeden yani ikinci bir şans olmadığı daha başında çoban olsa bile yani kendisine karşı bir günah işlediği zaman zalim olmuş oluyor o da. Zalimin linefsi olmuş oluyor. Şimdi İslam zulmü istemiyor. En tab tabii sıralama e önem sırasına göre sıralamamız gerekirse İslam efendim ilk önce doğru inancı istiyor. Şirki yani putlara vesaireye tapıp Allah'a şerif koşmayı şiddetle reddediyor. Ve Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki inne şirke le zulmün azim şirk koşmak çok büyük bir zulümdür. Bakın itikattaki bir yanlışlığı da İslam zulüm olarak tarif ediyor. Çünkü ondan gerçekten bir sürü başka zulümler çıkıyor. Adam bunu tapattığı için yanlış kurallar ortaya koyduğundan yanlış kurallardan dolayı götürüyor karısını efendim mabette yakıyor. Tanrı'ya kurban ediyorum diyor. Bilmem efendim kavmin içinden seçilmiş en güzel bir kızı götürüp ninnehine atıyorlar. Nil Nehri bize kızmasın diye. Al sana bir kız veriyoruz diyorlar. Vesaire. Yani batıl bir inançtan bir sürü toplumsal suçlar, günahlar, haksızlıklar çıktığı için kula tapmak yanlış inanç o da çok büyük sürüm oluyor. Çünkü Cenab-ı Hak Erham-ı Rahim'in olduğundan kullara rahmetiyle muamele ediyor. Ve rahmetine aykırı işlerin yapılmasına rıza göstermiyor. Onun için itikad önceki doğru olacak. Bir. Ondan sonra kişilere kimse kimseye zulmetmeyecek. Hakkaniyet olacak, adalet olacak, zulüm olmayacak. Bunu şey yapıyor. Ondan sonra kişilerin birbirleriyle muamelesinde dürüstlük olacak. Sözü doğru olacak, özü doğru olacak. Efendim Allah'ın kendisini gördüğünü bir gün mahkemeyi kübrada hesap vereceğini düşünerek hareket edecek. Her şeyi vicdanına danışarak elini güzeldenle koyarak insafla, adaletle halledecek. Bunu emrediyor. Kuvvetli ve çok yönlü temizliği emrediyor. İtikadın temizliği, gönlün temizliği, bedenin temizliği, efendim çevrenin temizliği. Çeşit çeşit. Yani İslam'ın o kadar o kadar güzel prensipleri, esasları, tavsiye ettiği efendim öğütleri var ki saysa efendim ulaştırabilsek anlatabilsek bütün Cihan halkı Müslüman olur. Ama biz Müslümanlar bu cevheri güzel anlatamadığımız için efendim müşteri yok diyoruz. Ve insanlar maalesef yanlış yanlış inançlara kapılıyorlar. Bazen bir sapık insan bunları diyor topluyor. Üç yüzünün, beş yüzünü bir ormana götürüyor. Efendim Hepsi intihar ediyor. Yakıyorlar kendilerini filan İşte buyurun. Batıl bir inancın ne kadar büyük bir zulüm meydana getirdiğinin 20. yüzyıldaki misali. Şimdi Müslüman kendisi zulmetmeyecek. Bir. İkincisi toplumda başkasının zulmetmesine de meydan vermeyecek. Zülmün de karşısına çıkacak. Günahın, haramın, haksızlığı, zulmün yapıldığı yerde Müslüman onu engellemeye çalışacak. Bu hocam senin böyle fantezin midir? İslam'ı güzel göstermek için söylediğin övücü sözler midir? Yoksa bu gerçek mi? Evet gerçek çünkü Müslümanın yapması gereken farzlar nelerdir diye anlatan kitapların hangisine baksanız Kur'an-ı Kerim'in mealini okusanız El emru bil maruf ve nehi anil münker Müslümanların boynunun borcudur farzır diye orada görürsünüz El emru bil maruf ve nehi anil münker ne demek? Müslüman iyiliği emredecek yaptırmaya çalışacak efendim iyiliği yaymaya çalışacak ve nehi anil münker kötülüğü de engellemeye önlemeye çalışacak. Ya fiilen yaptırmayacak, ya nasihat olarak söyleyecek ya da gönlünü de buz edecek ki bu da imanın en aşağı derecesi çünkü imanını bile ortaya koyamıyor. Şimdi kendisi zulmetmeyecek ama başkası zulmederse ona da müsaade etmeyecek. Kendisi günah işlemeyecek ama başkasının da günah işlemesine izin vermeyecek. Nasıl bir şefkatli baba, çocuğunun sigaraya alışmasını istemiyorsa, içkiye alışmasını istemiyorsa, daha kötüsü uyuşturucuya alışmasını hiç istemiyorsa, kötü yollara düşmesini hiç istemiyorsa bir anne kızının, efendim, tabii bunun gibi toplumda bulunan öteki insanlar da bizim bir kere Hazreti Adem'den kardeşlerimiz, bütün insanlar kardeş. Ne kadar güzel. İslam ne kadar güzel anlatıyor. Kardeşimizin kötülüğünü istemememiz lazım. Karşımızdaki bir kadın varsa bu kadın ya annedir annelere hürmet edilir. Ya birisinin eşidir eşler evlilere saygı gösterilir, hürmet edilir. Ya da birisinin kızıdır. Yani kız da efendim kendi kızımızı nasıl korumak isteriz? Korunmak Korunacak, saygı duyulacak bir şey. Mesela Peygamber Efendimiz böyle anlatıyor yani bütün şey imkanlarını kötülük yollarını kapatarak anlatıyor yani kötülük yapamazsın çünkü ya annendir ya birisinin eşidir ya birisinin kızıdır sen böyle bir şeyin kendine yapılmasını ister misin diyor şimdi toplumdaki kardeşlerimizin de kötülük yapmamasına dikkat edeceğiz peygamber efendimizin bir hadis-i şerifini hatırlayın nükteli bir hadis şerifini duyduğunuz peygamber efendimiz buyuruyor ki Kardeşine, yani din kardeşine, zalim de olsa yardım edin, mazlum da olsa yardım edin. Sahabe-i derhal şey yapıyorlar tabii hemen, öğrenmek maksadıyla soruyorlar. Ya Resulallah, mazlum kardeşimize yardım etmeyi anladık. Çünkü zulme uğruyor, tabii ona yardım edeceğiz. Peki zalim kardeşimize nasıl yardım edelim? Yani zulüm kötü değil mi? Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, Bakın, ne kadar önemli. Hem ifade ne kadar tatlı, hem ne kadar dikkat çekici, hem de ne kadar önemli bir kural. O kardeşinin zulüm yapmasını engellersin. O da ona yardımdır. Çünkü hakikaten zulmü işlediği zaman belasını buzacak. Allah dünyada, ahirette zalimi kahreder, mahveder. Ona yaptırmamak ona yardım. Ona iyilik o. Yani afyona alışmış, esrara alışmış bir insana böyle emniyetin, bütün uluslararası teşkilatlarının böyle esrar kaçakçılarını falan engellemek için koşturulması nedir? Toplumlar, insanlar sonunda efendim helak olmasın diye. Çünkü uyuşturucu illetasının sonunun ne kadar acı, ne kadar feci olduğunu bildikleri için engellemeye çalışıyorlar. İşte bunun gibi efendim Müslüman kendi toplumunda kötülüğün yapılmasına da izin vermez. Müsamaha etmez, müsaade etmez. Efendim yardım etmez. Böyle bir toplum tabii meleklerden müteşekkil bir toplum olur. Ne kadar güzel. Yani bütün toplum iyiliği emrediyor, iyiliğin yapılmasına yardımcı oluyor, kötülüğü engelliyor, efendim yaptırmıyor. Yapmıyor ve yaptırmıyor. Eğer yaparsa tabii kendisi suçu işlediği için cezayı çekecek. Yok kendisi yapmıyor, karışmıyor. Ever tarafta başkası yapıyormuş. Bana ne diyor? Ha o da suç. O da suç. O kötülüğü de yaptırmayacak. Kendisi yapmadığı gibi başkasına da o kötülüğü yaptırmayacak. İşte bu hadis-i şerif onu anlatıyor. Efendim bir kere daha şey yapayalım bu izahtan sonra metnini bir kere daha okuyalım ki buradaki hareketlerin kazınması, değişmesinden dolayı yanlış okuyuştan dolayı bir şey olmasın. Çünkü hadis-i şeriftir çok önemli. Ma'min ahadin yekunu fi kamin yamal fih bilma asiy yaktiruna ala inu bayir illa asabehullah bi ikabet kable Hiçbir kişi yoktur ki bir kavmin içinde günahları işliyor. O kavim o kişinin günahları işlemesini engellemeye muktedid oldukları halde engellemiyorlar. O o zaman böyle yaptıkları için Allah ölmeden evvel onları bir belaya çarptırır. Efendim bir ilahi cezaya uğratır buyuruyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ne kadar güzel. Bu hadis-i şerifi iyice haf hafızanızda tutarsanız, yakınlarınıza, arkadaşlarınıza, dostlarınıza anlattırsanız bu hadis-i şerifi yaygınlaşır, yaygınlaşır ise nasıl, ne kadar toplumun güzelleşmesine faydalı olacak. Değil mi? Yani bir kimsenin kötülük yapmasına müsamaha yok. Sigarayı atmayacak. efendim Ormanı yakmayacak. Yere tükürmeyecek. efendim e, Falancaya ee, zulüm yapmayacak, yol kesmeyecek hırsızlık yapmayacak çünkü bütün insanlar engelliyorlar yaptırmıyorlar, böyle şey olmaz diyorlar, öyle bir toplum ideal toplum, arzu edilen hayal edilen, temenni edilen bir toplum, bu çok güzel bir e, şey, İslam'ın güzelliğini, ne kadar güzel bir din olduğunu, çok güzel belgeleyen bir hadis-i şeriftir, bunu ezberleyin ve anlatın lütfen her yerde, her zaman mamin <gülüyor> ehadin yeli emre aşerettin fema fovka zalike kıyameti ila unukih adluhu ev ismuhu bu hadis-i şerifi de e, ebu umame radıyallahu rivayet edilmiş olan bu hadis-i şerifi de iyice belelemenizi tavsiye edeceğim bu da aynı şaheser efendim e, kurallardan birisini gösteren deminki gibi aynı değerde güzel bir e, konuyu işleyen hadis-i şerif. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz Mâ min ahadî, hiçbir kişi yoktur ki yeli emre aşeretî fema fevka zâlike. on kişinin veyahut ondan daha fazla insanın başında onların bir işinin amiri olmuş Onların başına geçmiş idarecisi olmuş, efendim yöneticisi olmuş, toplumun işini yapan bir kişi olmuş, efendim e, veli yeli, e, veliye yeli, velayeten vilayeten. bu şey yapmak iste, mesela şehrin işini yönetene de vali deniliyor bu kökten isme faaliyeti nasıl oluyor, efendim ama bu sadece biz, biz mesela Şehirin yöneticisine vali deriz ve kasabanın yöneticisine kaymakam deriz. O da valinin makamına kaim vekil demektir aslında. Yani valinin namına orada işleri yürüten kimse demektir. Köyde olunca muhtar diyoruz seçilmiş insan. Ama Arapçada işte bir işin başına geçmiş o işi götüren kişi demek. Efendim bu hiçbir kişi yoktur ki on kişinin başına geçmiş onların işlerini görüyor veya on kişiden fazla İlla yemel kıyameti mağlul eden yeduhu ila unukihi eli omuzuna, boynuna bağlanmış kelepçelenmiş, zincirlenmiş olarak kıyamet günü gelir şimdi esirleri demek ki o zamanın usulüne göre zaman zaman usuller değişiyor belki ülkelerde ve efendim devillerde bölgelerde de adetler değiştiği için öyle oluyor. Suçlu yakalandığı zaman nasıl götürülür? Polisler kelepçe geçirirler eline. Efendim iki iki bileğinden elleri birbirine bağlanmış olur. İki eli bağlı olduğu için koşamaz, kaçamaz. Yani gitse bile kaçsa bile yakalanır. Eliyle bir saldırıda bulunamaz filan. Tabi ellerin arkaya kelepçelenmesi de mümkün olur. O biraz daha işini zorlaştırır. Demek ki o devirde, Peygamber Efendimizin bu devrinde eller boyuna bağlanıyormuş demek ki. Tabi o zaman boyuna bağlı olunca eller kalkmış, ensesine boyuna bağlanmış bir esir gözünü getirelim. İşte on kişi ve daha fazlasının başına yönetici olarak geçmiş hiçbir kimse yoktur ki efendim kıyamet günü elleri böyle boynuna bağlı olarak mahşer yerine gelmiş olması. Böyle bağlı getirilir. Elleri bağlı. Aa, bu valiydi, Aa, bu kaymakamdı, Aa, bu muhtardı, bu genel müdürdü, bu bilmem, şuydu buydu. Her neyse boynu yani mümin Mümin olduğu halde mahşer yerine böyle elleri boynuna bağlı, bağlanmış efendim esir gibi suçlu gibi getirilir. Ye <gülüyor> fukkuhu adaleti bu boyuna bağlı elleri çözdürtür. Ne demek? Eğer bu yöneticiliğinde adaletli insaflı dürüst davranmışsa elleri çözülür Ama mahkeme kübraya kübreye kadar gelirken elleri bağlı gelir. Zor yani sorumlu. Yefukkuh adlısı adaletli hareket etmiş ise adaletli hareket etmesi bu çöz bağların çözülmesine sebep olur. Ev Yusekuh <gülüyor> ismi Yahuda günah işlemişse yani yöneticiliği kötü yapmışsa o zaman da bağları daha çok bağlandırır, sığ sıkı sar sarılmasına efendim. Sar bağlanmasına yol açar buyuruyor efendim peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis de bunu kadınlarla ilgili bölümde almış. Efendim kaydetmişler, oraya kaydetmişler. Evet. E, hakim, kadı efendim adaletle hareket edecek. O da çünkü mahkeme işlerinin insanların birbirleriyle ihtilaflarının çözülmesinde görevlendirilmiş bir kimse oluyor ama bu sadece şeyi göstermez. Adalette çalışan insanlarla ilgili bir hadis olduğunu göstermez. Her dalda yani 10 kişi ve daha fazla insanın başına yönetici olarak geçirilmiş her kimsenin durumu budur. Allah yardımcı olsun. Hz. Ömer gibi adalet etmelerini nasip etsin. Dürüst olmayı nasip etsin. efendim Tertemiz davranmayı nasip etsin. Böylece Allah'ın rızasını kazanmayı nasip etsin. Allah bütün idarecilere çünkü idareciler iyi olunca toplumlar iyi yönetilir. Efendim toplumlar ve dünya iyi olur. İdareciler kötü olursa bir devleti bir milleti hatırabilirler. Efendim büyük belaları başına sarabilirler. İşte mesela efendim Musolini'nin, Hitler'in e, davranışları, işte diğer başka mesela Filipinler'de Marcos'un durumu vesaire gibi sizin gazetelerden, dergilerden okuduğunuz şeyleri hatırlayayım. Üçüncü hadisi şerif yine aynı sayfadan efendim i̇bn Mübarek'in Abdullah i̇bn Mübarek'in Tirmizi'nin, Holvani'nin, Beyhati'nin Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet ettikleri üçüncü hadisi şerif. Bu, bu da çok önemli. Bunu da ezberleyin. Biliyorsunuz 40 hadisi ezberlemekle ilgili efendim, rivayetler var. Allah alimler cümlesinde efendim, olarak haşer edecek. Baş diye. Alimlerden sayılacak diye. Onun için çocuklarınıza hadis-i şerifleri öğretin. Benim Avustralya'daki cemaatimden, ihvanımızdan efendim, bazılarının çocuklarınız anlattılar bana. Küçücük çocuk Hz. Ebu Bekir, Sıddık buyurur ki filan diye annesi babası öğretmiş hadis-i şerifi tıkır tıkır söylüyormuş. Küçükler söylerse büyüklerin çok daha şuurlu bir şekilde öğrenmesi uygun olur. Gelelim bu hadis-i şerifin metni mübarekine bakalım. Efendimiz nasıl buyurmuş? Mâ min ehadîn yemûtu illâ nedîm'e, inkâne muhsinen nedîm'e enlâ yekûne izdâdîn. Beyin en ne dime en nezaa. Bu da kısa bir hadis-i şerif bu da anlamı eriyalar kadar geniş güzel bir konuyu efendim bize hatırlatıyor. Bizi uyarıyor Peygamber Efendimiz. "Mamin ahadin yamudu Ölen hiçbir kimse yoktur ki illa Nedim'e pişman olmasın. Bütün ölenler hepsi her zaman pişman olacak." diyor ölüp de pişman olmayan hiçbir kimse yoktur buyuruyor. Nasıl olur? İyiler var, kötüler var. Mübarek insanlar var. Evli Allah var, peygamberler var. İnkane muhsinen eğer hayatını güzel geçirmiş, iyilikler yapmış, muhsin kullardan ise ne deme enlayekün nezade. Yani niye çok daha fazla iyilik yapmadım diye pişman olacak? Niye hayatımın bazı dakikalarını, günlerini, zamanlarını biraz boş geçirdim. Niye o zamanlarda ibadet etmedim diye ömrünün boşuna geçmiş zamanlarına nedamet gösterecek iyi insan. Ve inkâne müsü'en eğer günahkar, kötülük yapan bir insan ise nedime güne güneneza efendim niye ben bu kötülükten elimi çekmemişim? Niye yapmaya devam etmişim? Niye iyi kul olmamışım? Diye, asıl pişmanlığı tabii onlar duyacak. Burada bizi ilgilendiren Nokta Allah bizi böyle günahkarlardan etmesin. İyi insanların da pişman olması meselesidir. İyi insanlar da pişman olacak. Neden? Hayatını tam verimli geçirmediği için. Hani biliyorsunuz deniliyor ki falanca hastane yüzde yetmiş kapasiteyle çalışıyor. Yani ne demek? Yüzde yüz tam hizmetini vermiyor. Yüzde otuz. Boşluk var. Değil. Efendim fabrika yüzde elli kapasiteyle çalışıyor. Ne demek? Yani bu fabrika tam çalışsa, malı satılsa, isterse şimdiki üretiminin bir misli daha fazla yapabilir ama satış olmadığından, efendim, şu bu sebepten az çalışıyor. Şimdi Müslümanlar da ben Müslümanım diye kasılabilir. Kendisine bir şey gelebilir. Böyle rahavet gelebilir, rahatlık gelebilir. İşte ne var yani? Birileri vardı bana böyle söylüyorlar. Ne var yani? Ne varsa yapıyoruz. Ne duyduysak yapıyoruz. Yani varsa bir şey söyle onu da yapalım. İyi ama yani bir anını bile boş geçirdiği zaman pişman olacak insan. Halbuki bizim günlerimiz kahvelerde, stadyonlarda, yazlıklarda, kışlıklarda efendim nelerlerde nerelerde nasıl boş geçiyor? Kendini bilen, Allah'tan korkan insanlardan bazıları yemek vakti çok geçiyor diye, yemekle vakit çok geçiyor diye sıvı bir şeyi karıştırır, içermiş, hemen öyle yani çiğneyeceğim diye zaman harcayıp da efendim, zamanım heba olmasın diye, hemen içer ondan sonra çalışmasına devam edermiş. Rahmetle analım Ali Yakup hocamızı da çok mübarek çok dürüst bir alimdi, nur içinde yansın, Allah cümle geçmişlerimize rahmet eylesin, ruhları şad olsun. Mübarek Mısır'da kütüphane müdürlüğü yaptığı zamanları anlatmış arkadaşlara. Efendim, bardağın içine 3-4 tane hurma koyuyormuş. Suyun içine. Tabi o daireye gidiyormuş. efendim Sonra gelinceye kadar hurmalar suyun içinde iyice yumuşamış ve suyu şerbet yapmış. Onu içiyormuş. Hurmaları yiyormuş. Yemek bu. bir daha koyuyormuş. Gene yemek o. Yani hurmayla şeyle idare ediyormuş. Tabi başka yemekleri yemeğe gücü yettiği halde imkan olduğu halde ben oraya iki saat, bir saat harcayamam deyip sıvı iyi, iyice iyi verip çalışmasına devam etmek, zamanın kıymetini çok iyi anlamak demek. Halbuki bizler yani toplumumuzda hem kendimize döndürelim tenkit nazarlarımızı efendim hem de başkalarına bakalım. Ne kadar çok zamanlar harcıyoruz, yapmamız gereken işleri yapmıyoruz değerlendirecek vakitleri değerlendirmiyoruz. Efendim haftanın iki günü tatil diyoruz. Çalışma işte bitti, bundan sonra tamam diyoruz. Ayaklarımızı uzatıyoruz. Dairede çalıştım, yorgun geldim diyoruz. Efendim yazın bir ay, iki ay tatil diyoruz vesaire. Halbuki e, ömür çok kıymetli, çok aziz. Geçen zamanlar bir daha geri gelmiyor ve ondan dolayı insanlar pişman olacak. Bu hadis şeriften efendim aldığımız derse göre ne yapmamız lazım? Hiçbir zamanımızı boşuna geçirmememiz gerekir. Daima hayırlı, verimli, sevaplı bir çalışma içinde olmalıyız. Bu nedir? İslamı öğrenmek, İslam'ın emirlerini, yasaklarını hayatta uygulamak, İslamı başkalarına öğretmek, efendim başkalarına hayırlı işler yapıp, hayır dualarını almak, efendim millete. Ümmete, efendim Kur'an-ı Kerime dine hizmet etmek Allah'ın rızasını kazanmak böyle efendim huzuruna yüzü ak, adna açık varmak Allah bunu cümlemize nasip eylesin. çalışkan Müslümanlar olalım, verimli Müslümanlar olalım, olalım ümmetimize efendim dinimize en güzel tarze hizmetler edelim, şahsımıza kendimize ailemize kişinin ailesine yaptığı hizmetleri de İslam Efendim, güzel hizmetler olarak değerlendiriyor. Çünkü ailenin geçindirdiğin zaman çoluk çocuğun harama bakmıyor, haram yemiyor. Efendim, çalmıyor, çırpmıyor. Bu da kıymetli bir şey. Yani onlar da yasak değil. Alışveriş, geçimi sağlamak için faaliyet. Bunların hepsi meşru ve sevap. İşte hatta doğru sözcü, doğru özü bir tüccar aşı alanın gölgesinde gölgelenecek diye müjdediyor Peygamber Efendimiz. Çünkü doğru sözlü, doğru özü. Çünkü o beldeye lazım olacak malı, metaı uzaklardan alıyor, getiriyor, uygun bir fiyatla, merhametli bir şekilde satıyor, sevap kazanıyor. O, o faaliyet de yani para da kazanıyor ama Allah sevap da veriyor. Dinimizin güzelliklerini okudukça anlayacaksınız. Ben de fırsat buldukça, anlattıkça güzelliklerini ifade etmeye çalışacağım. allah Teala Hazretleri cümlemize İslam'ın kıymetini bilmeyi nasip etsin. Hayatımızı İslam'a göre geçirmeyi nasip eylesin. Rızasını kazanmayı nasip eylesin. Peygamber Efendimizin yolunda yürümeyi, Efendimizin sevgisine, şefaatine, iltifatına, teveccühine ermeyi nasip eylesin. Ahirette de ona komşu olalım, sohbetini erelim. Rabbimiz cemalini göstersin, rıdvan ve cümlemizi vasıl eylesin. Bir hürmeti ismi ve bir hürmeti Nebihi Muhammed'in Mustafa Aleyhisselatü Vesselam. Selamun Aleyküm ve Rahatullah Aleyhisselatü Vesselam. Kardeşlerim.